Enerji, Türkiye'nin başlıca enerji kaynaklarından biri olan doğal gaz sunumunda geçen ay yaşanan gelişmeler nedeniyle gündemin en çok tartışılan konularının belki de başında geliyor son haftalarda. Rusya'nın fiyat anlaşmazlığı nedeniyle Ukrayna'ya gaz vermeyi kısa bir süre içinde olsa durdurması ardından İran'ın kendi ihtiyaçları nedeniyle Türkiye'ye gönderdiği gazı azaltması bunun başlıca nedenleri. ...gaz sıkıntısını aşmaya çalışırken... ...gün geç mühaki televizyonlarda... ...enerji konusunda programlar... ...açık oturumlar yayınlanmasın. İstanbul sokaklarından izlenimlere göre... ...neredeyse 1990'lı yılların... ...başına kadar elektrik kısıntıları... ...yaşayan Türk halkı... ...konuyla yakından ilgili... ...ve yeni bir enerji krizi doğabileceğinden endişeli. Evet dışa bağımlılıkla ben... ...hiç iyi düşünmüyorum çünkü... ...dışa bağımlı olmamamız gerekiyor. Kendi imkanlarımız varken... Niye dışa bağımlı kalıyorsun? Ben onu anlamadım ve bana bunu da anlatmak zorundalar. Kaynaklarımızı kullanmadığımızı düşünüyorum. Daha derinli olarak kullandığımızda hiçbir şekilde dışarı bağımlılık gerekmeyecek. Tabii ki dışa bağımlılık iyi bir şey değil. Adamlar istediği gibi yani oturup da kesebiliyorlar. Yani kendi enerjimizi kendimiz üretsek daha iyi olur. Kendi enerjileri üretebilmeli. Alternatif enerji kaynakları bulmalı bence. Dışa bağımlılık çok uzun süreli olmamalı bence. Kötü sonuçlar doğurabilir çünkü bu. İstanbul sokaklarında da endişeye neden olan enerjide dışa bağımlılığın özellikle elektrik üretimine sekte uğratmasından korkuluyor. Geçen ayın soğuk günlerinde İran'dan boru hattıyla gelen gazın azalması birkaç günlüğüne de olsa bazı sanayi tesislerine verilen elektrikte kesintilere yol açmıştı. Bu krizin önümüzdeki yılda tekrarlanması endişesi var. Çünkü Türkiye hem Karadeniz'in altından Samsun'a ulaşan mavi akım boru hattı üzerinden doğal gaz aldığı Rusya'yla hem de İran'la yapmış olduğu anlaşmalar nedeniyle doğal gaz sevkiyatında bir azalma olması durumunda bir hak iddia edemiyor. Yıllık tüketiminin neredeyse tamamı olan toplam 30 milyar metreküp doğal gaz ithal eden ve bu alanda neredeyse %60 oranında Rusya'ya bağımlı olan Türkiye'nin gazını depolayacak olanağı olmaması da bu sıkıntının bir başka nedeni. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti depolama sorununun çözümü için ilk adımları attı. Ancak tuz gölünün altına inşa edilmesi planlanan 250 milyon dolar maliyetli deponun inşası birkaç yıl alacak. Ayrıca Türkiye'nin dünya piyasalarına göre zaten pahalı satın aldığı ileri sürülen doğalgaz sıvılaştırılarak saklanacağı için ek maliyet getirecek. Ana malifetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili Tacidar Seyhan'a göre önümüzdeki yıl elektrik kesintileri olması kaçınılmaz. Bizim endişemiz şudur, elektrik üretiminde kaynak çeşitliliği olmadığından doğalgazdaki kısıntılar nedeniyle önümüzdeki yıllarda İran'ın üretim eksikliği ve Rusya'nın gazı kısmasının Türkiye'de ciddi elektrik kesintilerine sebep olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye henüz depolama tesislerinin önlemini alarak zamanında bitirme gibi bir önlemi Türkiye'nin önüne kimse koymamıştır. Bu konuda da bir politikasızlık vardır. Bizim beklentimiz 2007 yılının çok ciddi bir enerji darboğazı içerisinde geçecek. CHP milletvekili Tacidar Seyhan'ın bu görüşlerine kısa vadeli olmasa da uzun vadede hemen tüm uzmanlar katılıyor. Enerji konularındaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci yazar Fırat Gazel'e göre ise Türkiye'nin enerji açığı uzun vadede daha da artacak. Eğer üretemiyorsanız ithal edersiniz. Ama sistem içinde her zaman bir kenarda bir yedek güç bulundurmak durumundasınızdır olağanüstü haller için. İşte şu anda düşünülen ve üzerinde tartışılan... E, ...kriz senaryosu Türkiye'nin yedek güç bağlamında geriye düşmesi ihtimaliyle ortaya çıkıyor. Görünen o ki 2005 yılında %50'den başlayarak sürekli azalmakta olan kurulu güç yedeği... ...2010 yılında ilk kez talebin altına inecek. Yani %-3 ile negatif değere ulaşacak. 2014 yılında da bu %-29'a kadar düşecek. Yani biz talebi arttırırken bir yandan güç yedeğini kenara koyamayacağız bir yandan da güç olmadığı için üretimimizde gerileyecek. Gazeteci Fırat Gazel, İktidar Partisi milletvekili, Enerji Kamu İktisadi Teşekkürleri Alt Komisyonu Başkanı Hüsnü Ordu da sıkıntı endişelerini gizlemiyor ama sorumluluğun geçmişteki yanlış politikalarda olduğunu söylüyor. Dünyadaki tüm ülkeler bir defa kendi enerji kaynakları açısından kaynaklarına uygun daha çok enerji politikaları uygulamışlar. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman aynı şeyi söyleyemiyoruz maalesef. Bu son dönemlerde de yaşadığımız hem sıkıntılar hem de kaynak çeşitliliği açısından baktığımızda kendi kaynaklarına göre Türkiye'nin özellikle ithal kaynakla ilgili hem doğalgaz hem puyluil hem ithal kümüre baktığımızda Örneğin 2005 yılı içerisindeki ürettiğimiz elektrik enerjisiyle ilgili toplam kaynaklı %50'e varan bir kaynak boronluğu yaratmış durumdayız. Tabii bu geçmişte bu süreç böyle gelmiş ama şu anda geç kalınmış olmakla beraber bu kaynak çeşitliliğini bizim tekrar yaratmamız lazım. AK Parti Milletvekili Hüsnü Ordu ithal edilen doğalgazın büyük oranda elektrik üretimi için kullanıldığına dikkat çekiyor. Maden Mühendisleri Odası İstanbul şubesi başkanı Profesör Ergin Arol oldu. Doğalgazın elektrik üretiminde çok fazla oranda kullanıldığı görüşünde. Maalesef kamuda da, e, kamuoyunda da çok tartışılıyor. Ve hakikaten yanlış politikalarla doğalgaz Türkiye'ye getirildi ve Türkiye'ye getirildikten sonra yanlışlar üzerine yanlışlar yapıldı ve elektrik sektöründe ağırlıklı olarak %70'ler oranında kullanıldı. Bu kullanılıyor ve bu tamamen dışa bağımlı. Profesör Ergin Aroğlu. Türkiye'de enerji yatırımları Dünya Bankası'nın isteği üzerine 2001 yılında çıkarılan bir yasa nedeniyle artık devlet eliyle yapılamıyor. Özel sektörün son 5 yılda aldığı mesafe ise Türk Avrasya İş Konseyi Başkanı Tuğrul Erkin şöyle anlatıyor. Elektrik santrallerinde dakikaten da bazı özel sektör yatırımları ciddi büyük. 3 milyar, 3,5 milyar dolar civarında yatırımlar yapıldı. Ama bakıyorsunuz 8-9 sene önce de yine o Yani Yani %82'si devlet tesisleri üretiliyor, de üretiliyor. %18'i ancak özel sektör. O oranı değiştiremiyoruz. Artmıyor. Çünkü biz kendi içimizde, yani bürokrasiyle, hükümetle, Veyahut özel sektörle şu konuda tam uzlaşmaya varamadık yani enerji yatırımlarını devlet tek elinde tutmayalım. Enerji yatırımlarda liberalleşelim, doğalgazda liberalleşelim. Bunu tam içimize sindirebilmiş de değiliz. İş adamı Tuğrul Erkin'in sözünü ettiği özelleştirmelere karşın Türkiye elektrikteki maliyeti azaltamıyor. Avrupa'nın en fakiri olan Türk tüketicisi elektriği en pahalı satın alanların başında geliyor kurduğu doğalgaz santralleriyle Türkiye'nin elektrik enerjisi tüketiminin %15'ini karşılayan ENKA Holding'in enerji koordinatörü Özkan Ağış'a göre nedeni maliyet. Elektriğin 1 kW saati Avrupa ortalamasını söyleyeyim 6 6.5 dolar sent. Türkiye'de de 1 kW saat elektriğin satış fiyatı 8.9 sent. TEDAŞ'ın sanayiciye tek terimli satış tarifesi. Türkiye'de elektrik fiyatı Avrupa ortalamasından pahalı gibi duruyor. Ama Avrupa ortalamasında bu elektriği bize nazaran ucuz yapan kaynaklara baktığımız zaman esas gerçeğin orada yattığını görüyoruz. Türkiye enerji kaynaklarını gerçekten çok pahalı kullanıyor. Doğalgazımızın Avrupa'dan daha pahalı olduğu muhakkak. Bu bir. Onun için de ben hükümetimizden bu pahalılığın nereden kaynaklandığı yolunda açıklama şahsen bekliyorum. Özel sektör yöneticisi Özkan Ağaç, doğalgazın maliyetinin yanı sıra yüksek vergilerinde maliyeti arttırdığına dikkat çekiyor. Ama bir başka büyük sorun daha var bu konuda. Ben de kullanıyorum kaçak elektrik çünkü mecbur kalıyorum kullanma. Neden mi? Çünkü e, verecek param yok <gülüyor> onun için. Kaçak elektrik hakkında e, son günlerde yapılan uygulamaları e, takip ediyorum. Gerçekten güzel. Son kanunlar çıktı. İşte hapis cezaları falan verilmeye başlandı. Bunlar bence biraz daha önünü kesecektir. Daha sık önlemler alınması lazım. Hem kaçak elektrik için hem de elektriği daha yani bütün enerji kaynakları daha verimli kullanılmalı. Ya şimdi kaçak elektrik konusu ben öğrenciyim açıkçası ben de kullandım. Yani daha doğrusu bunu herkes kim kullanıyor? Parası olmayan insanlar kullanıyor kaçak elektriği. Kaçak elektrik kullanımı son yıllarda arttırılan önlemlere karşın çok yaygın. AK Parti Milletvekili Hüsnü Ordu'ya göre hem kaçak elektrik kullanımı hem de dağıtımı sırasında nakil atlarının verimli olmaması nedeniyle doğan kayıpların yol açtığı zarar büyük. Daha belki dönemlerde bu %20 ile üzeri gibiydi. Şu anda en son dönemlerde aşağı yukarı %17,5-%18 civarlarında geldi. Bunun %9'u aşağı yukarı kayıp olarak yüzde %9'unu da kaçak olarak. Şimdi burada %9'u kaçak olarak edersek şöyle kısaca bir hesap yaparsak zannederim Türkiye'nin bu anlamdaki kaçağı bir yılda herhalde bir kat trilyon 300 milyar civarında yani bir milyar civarında falan diyebiliriz. Kaçak var ama yani %18 ama bunun %9'u da kayıptır. Aşağı yukarı böyle bir hıfıntısı var. Milletvekili Hüsnü Ordu. Türkiye'nin enerji sorunlarını çözebilmesi için çok büyük yatırımlara ihtiyaç olduğunu da belirtiyor. Türkiye'ye baktığımız zaman ortada mevcut bir yasa var. Özel sektör tarafından bu yatırımların yapılması öngörülüyor. Yalnız yine buna da ifade etmek istediğim bir şey var altını çizmek istediğim. Liberalleşme, serbest rekabet ortamına açılma arzusu ve hedefi var. Ancak bu anlamda Türkiye'nin bu benim ifade ettiğim kaynaklarla ilgili de her yıl yaklaşık 4-5 milyar dolar civarında bir yatırım yapması gerekiyor. Bunu hem Enerji Bakanlığımızın ilgili birimleri hem enerji sektöründeki olan tüm özel sektör hem ifade ediyor. İktidar Partisi Milletvekili Hüsnü Ordu, özel sektörün enerji yatırımlarını tek başına karşılayamadığını belirtiyor. Enkolding Holding yöneticisi Özkan Ağaş'a göre ise hükümetin belirsiz enerji politikaları nedeniyle özel sektör yatırımda çekingen. Yani bekliyoruz ki gerçekten Türkiye'nin uzun süreli menfaatlerine uygun olan, bize enerji tasarrufu sağlayan projelere ağırlık verdiğini teşvik etmekte olduğunu bu hükümet çıkaracağı kanun ve kararnamelerde göstersin. Şimdi bütün bunlar olmayınca sonuçta özel sektör istikrarlı, güvenilir bir enerji politikası görmeyince hükümette özel sektör mümkün olduğu kadar çekingen davranıyor. Özel sektörün çekingen davrandığını gören e, onun yabancı ortakları da Türkiye'ye yabancı sermayeyi getirmiyor. Enk Holding yöneticisi Özkan Ağış. Türkiye'nin büyük oranda dışa bağımlı olduğu diğer enerji kaynağı ise malum petrol. Türkiye yılda 30 milyon ton ham petrol ithal ediyor. Gazeteci Fırat Gazel, Türkiye'nin petrolde arz güvenliğini sağlamış göründüğünü söylüyor. Özellikle işte Bakıcıhan boru hattının yapılmasıyla beraber yıllık 50 milyon tonluk, bir petrol akışı Türkiye üzerinden sağlanacak. E, artı biliyorsunuz eğer gerçekleşebilirse Samsun-Ceyhan petrol boru hattı yoluyla Karadeniz üzerinden batı pazarlarına taşınan petrolün bir bölümünün de Ceyhan'a indirilmesi söz konusu. Dolayısıyla Türkiye istediği an bu boru hatlarından petrol temin etme şansına sahip. Yani arz güvenliğini sağlayabilecek yetenekte görünüyor. Burada bir sıkıntı işte arz çeşitliliğini sağlayan Önemli yollardan bir tanesi Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'ydı. Bunun Irak Savaşı'nın ardından bir türlü randımanlı olarak çalışamaması ve o bölgedeki akışın kesilmesi olarak görünüyor. Ama bunun da gelecekte tekrar sisteme girebileceğine dair beklentiler var. Fakat o sistem dışında kalsa bile arz güvenlerinden Bakü Ceyhan zaten tek başına çok önemli bir rol oynuyor. Gazeteci Fırat Gazel'in görüşleri. Türkiye'nin petrolle ilgili en önemli sıkıntılarından biri İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden yapılan petrol taşımacılığı. Dünya petrol ihtiyacının %4'e yakını boğazlardan tankerlerle Akdeniz'e geçiyor. 2004'te 130 milyon ton olan bu rakamın 10 yıl içinde ikiye katlanması olası. Ankara bu nedenle Bakü ve Tiflis üzerinden gelen hatla Irak'tan gelen boru hattının birleştiği Ceyhan'a Karadeniz'den gemilerle taşınan petrolün de ulaştırılmasının planını yapıyor. Türkiye'nin isteği Samsun'dan Ceyhan'a bir petrol boru hattı inşa edilmesi ve bu yolla boğazların yükünün azaltılması. 1,5 milyar dolar maliyetli bu hatla birlikte Ankara Ceyhan'a toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapılmasını, bir petrol rafinerisi, bir sıvılaştırılmış doğal gaz terminali ve bir petro kimya oluşan bir kompleks kurulmasını öngörüyor. Ankara'nın öngördüğü bu yatırım rakamı 1990'larda Yüzyılın Projesi diye anılan Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının maliyetinden 3 kat fazla. Projenin hedefi 200 milyon ton petrolün Ceyhan'da buluşturulması ve dünya pazarlarına dağıtılması. Ancak Samsun-Ceyhan hattına Karadeniz'in en büyük petrol ihraçatçısı Rusya'ya karşı. Petrol ve doğal gaz ithalatına bu denli bağımlı olunması Türkiye'de hemen hiçbir uzmanın benimsemediği bir durum. Bu nedenle kaynakların çeşitlendirilmesi gündemin en çok tartışılan konusu. Alternatif enerji kaynakları olarak görülen yenilenebilir kaynaklar, rüzgar, güneş ve jeotermalin yanı sıra, linyit ve kok kömürü kaynaklarının değerlendirilmesi ve nükleer santrallerin inşası da tartışılan çözüm arayışları arasında. Bu konudaki tartışmaları bir sonraki programımızda aktarmaya çalışacağız.